O bir savaş kahramanı, büyük bir avcı, bir maceracı ve her şeyden önce iyi bir hikaye anlatıcısıydı. Onun hayatı zıttıklarla dolu bir hayattı. Çocukluğunda yani henüz geleceğin maço erkeğine dönüşmeden önce annesi onu hep bir kız çocuğu gibi giydirirdi. Ve kaderin bir cilvesi midir nedir bilinmez, kendi oğlu Gregory de gelecekte bir kadın olmayı seçecekti. Papa Hemingway olarak biliniyordu ama üç erkek çocuğunun tümüyle uzak ve mesafeli bir ilişkisi vardı. Onlarca ödül aldı, sayısız hikaye yazdı, dönemin birçok ünlü ismiyle yakın ilişkiler kurdu. Ancak kendi ruhu dünyanın üzerine yığdığı parıldayan yıldızların ortasında korkunç bir çatışma halindeydi. Ve sonunda çaresizlik içinde kendi canına kıyacaktı. Hemingway'in karmaşık bir birey olduğunu söylemek belki doğru ama bizce yeterli değildir. O coşkuyla yaşadı ama buna karşın ölümün gölgesini asla düşüncelerinden eksik etmedi. Bugünkü bölümümüzde görünenin arkasındaki gerçek adamı keşfetmek için... Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Karşınızda Ernest Hemingway. Her insanın hayatı aynı şekilde sona erer. Bir insanı diğerinden ayırt eden nasıl yaşadığı ve nasıl öldüğünün ayrıntılarıdır. Ernest Miller Hemingway 1899'da Ed ve Grace Hemingway'in çocuğu olarak dünyaya geldi. Ed, Chicago'nun Oak Park banyosunda bir doktordu. Grace gelecek badeden kariyerinden gözlerindeki görme bozukluğu nedeniyle vazgeçmek zorunda kalan yetenekli bir opera sanatçısıydı. Zamanla bir yıldız olarak alabileceği tüm övgüyü anormal bir duyguyla değiştirecekti. Çocuklarına olan olağan dışı bir takıntı. Genç Ernest hayatının ilk 6 yılında annesi tarafından hep bir kız çocuğu gibi giydirildi. Saçları hep uzun bıraktırıldı. Üstelik annesi sadece bununla da kalmayacak, Ernest olan ismini kullanmayacak, Ernest de diye seslenecekti. Çünkü annesi. Hep ikiz kızlar hayalini kurmuş ve oğlunun ablası Marceline bu rolü oynamasını istemişti. Baba etse sanki karısının dişileştirici etkilerine karşı koymak istercesine oğlunu her yıl iki ay Michigan gölü kıyısında kamp yapmaya götürdü. Orada babası Ernest'ın bir çocuk gibi giyinmesine izin verdi ve son derece erheksi görünen avcılık ve balık tutma hobileriyle burada tanıştı. Hemingway babasını hep zalim bir adam olarak hatırladı. Çocukları yaramazlık yaparsa onlara sert davranır, onları bir deri kemerle kırbaçladıktan sonra kendilerini affetmeleri için Tanrı'ya dua ettirirdi. Oğul olarak çocuk yaşlarında babasına karşı derin bir nefret geliştirdi. Bazen barakaya gider, babasının av tüfeğini omuzlar ve yaşlı adamı görüş alanının tam merkezine yerleştirir. Bu hareketi yaptığında da kendisini tetiği çekmekten her seferinde alıkoyardı. Lise yıllarında Ernest herkesin ilgisini çekmeye başladı. Sınıf arkadaşlar arasında popülerdi. Kendisini her oyuna, aktiviteye veya şakaya dahil ediyordu. Çok istekli olmasına rağmen iyi bir sporcu değildi. Yine de çevresindekileri bu konuda etkilemek istercesine, futboldaki hüneri hakkında hikayeler uydurur. Arkadaş ve aile toplantılarında durmadan bu hikayeleri anlatırdı. Ernest Hemingway kendi ile ilgili bu uzun masallarını yaratırken aslında yazar tarafında biraz biraz geliştirmeye başlamıştı. Hemingway'in İngilizce öğretmeni onun yazarlık konusundaki yeteneğini fark etti ve genç Ernest'e okul gazetesinde yazması için cesaretlendirmeye başladı. Bu içine dahil olduğu yazı ekibi zamanla Hemingway'i daha çok Kabullendi. Ve yazar ilk hikayesini de bu takip eden yıllarda yazdı. Hikayenin teması, Hemingway'in hayatının geri kalanında yankılanacak, 45 yıl sonraysa hayatının trajik sonunu getirecek olan durumdu. İntihar. Hikaye okul çevresindeki insanlar tarafından çok iyi karşılandı ve Hemingway gazetecilik alanında kariyer yapmaya teşvik edildi. Böylece babası oğlunun doktor olmasını hayal ederken editör arkadaşının sayesinde çocuğunun çırak bir muhabir olarak yetişmesine yardımcı olacaktı. Gazetedeki ilk görevi kısa ama etkili cümlelerden oluşan öyküler yazmaktı. Hemingway'in burada yazdığı öykülerin tarzı onun edebi yolculuğunda anahtarı olacaktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1917'de 1. Dünya Savaşı'na girmesi büyük bir dönüm noktasıydı Ernest'in hayatında. Ulusun gençliğini kasıp kavuran vatansever coşku ve onun doğuştan gelen macera sever tutkusu orduya katılma isteğini kuvvetlendirdi. Ancak Ernest'ın sol gözünde görme bozukluğu vardı ve bu askerlik başvurusunun olumsuz sonuçlanmasına neden oldu. 1917 sonlarında ise Kızılhaç'ın da gönüllü aradığını öğrendi ve bu sefer başvurusu ambulans şoförü olarak kabul edildi. Böylece Ernest gazeteden ayrıldı ve savaş dönemi başladı. Yazar bir geminin kamerasında savaş bölgesine doğru seyahat ediyordu. Orada aslında onu asıl çeken şey özgürlük hissiyle birlikte savaşın kendisiydi. Erkeksi kişiliğiyle yoldaşlığı, işte şimdi başlıyordu. Görev yerinde cepheden oldukça uzaktaydı. Günlerinin çoğu monoton ve kasvetli geçiyordu. Hatta sıkılarak. Bir arkadaşına bu günlerle ilgili şöyle söyleyecekti. Canım çok sıkkın. Burada manzaradan başka hiçbir şey yok. Bu ambulans bölümünden çıkıp savaşın nerede olduğunu gidip göreceğim. Bunu söylemesinin üzerinden çok geçmemişti ki savaş ona geldi. 8 Temmuz 1918'de ve Nehri kıyısında İtalyan askerlerine çikolata ve sigara dağıtıyordu. Bir anda suyun diğer tarafından gelen bir Alman taarruzunun tam ortasında kaldı. Hemingway'i olduğu yerden fırlatan bir bomba patladı. Bu anı daha sonra bir arkadaşına mektubunda anlattığı satırlarda şu şekilde yazacaktı. Bazen savaşta ön saflarda büyük bir gürültü duyarsın. Ben de aynı gürültüyü duydum. Ardından ruhumun sanki bir mendilin cepten çekilişi gibi benden çekildiğini hissettim. Son olaraksa... Ruhumun bir bütün halinde tekrar bedenime döndüğünü fark ettim. İşte o andan itibaren artık benim için ölüm yoktu. O an yaşadığı şoka rağmen var gücüyle kalkıp başka yaralı askerlerin yardımına koştu. Yardımına koştuğu askerlerden biri öldü, diğeri ise bacaklarından oldu. Ernest şarapnel yaralarıyla kurtuldu. Bu yaralardan dolayı baygınlığa düşmeden hemen önce yaralı bir askeri güvenli bir yere taşımayı başardı. İtalyan gazeteleri daha sonra onu kahraman ilan ederek hak ettiği övgüyü verecek, İtalyan hükümeti onu gümüş onur madalyasıyla ödüllendirecekti. Hemingway şimdi Milano'daki Kızıl Haç Hastanesi'nde yatan, savaşta yaralanmış bir hastaydı. Ancak bu yaralar ona ilk aşkını da getirecekti. Hasta Hemingway, Amerikalı bir gönüllü hemşirenin varlığıyla adeta büyülenmişti. Bu hemşirenin ismi Agnes von Kroski bu bir aylık iyileşme sürecinde ayağa kalkabildiği zamanlar Ernest ve Agnes birlikte Milano'nun tüm turistik yerlerini keşfe çıkmışlardı. Ernest artık kendisinden 7 yaş büyük olan ve onun gerçek anlamda yaralarını saran bu koyu saçlı güzeli aşıktı. Savaşın sonunda onunla evlenmeyi kabul etmesine rağmen belki de Agnes'in duyguları o kadar da güçlü değildi. 1918 yılı yılbaşı gecesi Hemingway Kızılaç'tan taburcu edildi ve ailesinin yanına döndü. Artık o savaşta yaralanmış bir kahramandı. Bu kişilikle tüm yerel gazetelerde boy göstermeye başladı. Orada yaşadıklarını hikaye anlatmadaki becerisiyle son derece dikkat çekici biçimde aktarıyordu ve artık oldukça tanınır biriydi. Hemingway'in savaş sonrası bu yükselişi Agnes'den gelen bir ayrılık mektubu ile paramparça oldu. Üstelik Agnes mektubunu şu cümlelerle bitiriyordu. Bu ayrılık haberini sana verirken benim hayatımda da ani bir gelişme olduğunu bil. Yakında evli bir kadın olacağım. Beni affedeceğini ve harika bir kariyerin seni beklediğini biliyorum. Bu haber Ernest'i bir ruhsal bunalıma sokmuştu. Evinin etrafında yorgun ve yıkık gözlerle duran oğlunu böyle görmekten bıkmış olan annesi Grace onu evden kovarken şu cümleleri kurmuştu. Ernest, oğlum bu tembellikten ve aylaklıktan vazgeçmedikçe ve yakışıklı yüzünü Tanrı'ya ve kurtarıcınıza karşı görevinizi ihmal ederek aptal, saf, küçük kızlara cömertçe harcadıkça İsa Mesih yanında olamayacak ve böyle giderse kaybetmekten başka seçeneğin kalmayacaktır. Bu gerçeklik sarsıntısının onu uyandırıp uyandırmadığını elbette bilmiyoruz. Bildiğimiz şey Ernest'ı aile evinden çıkarıp Chicago'ya gitmeye karar vermesine yeterli oldu. Agnes ile yaşadığı ilişki her ne kadar mutsuz sonla bitse de bu aşk yazarın en önemli kitaplarından sayılan silahlara vedaya ilham olacak ve romandaki Catherine Berkeley karakterini yaratmasına sebep olacaktı. Yazar, Chicago'da yeniden Daily Star için makaleler yazdı ve maddi olarak geçinebilmek için farklı işler de yaptı. Çünkü artık ordunun ona bağladığı bir senelik maaş kesilmişti ve paraya ihtiyacı vardı. Bir gece bir partide Ernest, Hedley Richardson adında genç bir kadınla tanıştı. Hedley, St. Louis'den bu şehre ziyarete gelmişti ve otoriter bir annenin altında son derece korunaklı bir yaşam sürmüştü. O ve Ernest arasında 8 yaş olmasına rağmen hemen anlaşmışlar ve sohbet etmeye başlamışlardı. Ernest'ın hep kendinden yaşça daha büyük olan kadınlara karşı ilgisinin olması da kim bilir belki de annesiyle yaşayamadığı küçüklükten kalma o sevgi bağını bu şekilde bastırmaya çalışmıştı. 9 ay sonra Ernest ve Hadley evlendi. Düğünlerinde konuk olan arkadaşları yazar Sherwood Anderson yeni evli arkadaşlarını Paris'e taşınma konusunda teşvik etti. Ayrıca kendisi de Paris'te yaşayan bu arkadaşları Ernest'a ve eşine davet mektubu da verdi. Daily Star gazetesi, ilerleyen günlerde Hemingway için dış muhabir olarak bir pozisyon sağlamayı başardı ve Hemingway eşiyle birlikte Avrupa'da kuracakları yeni hayat için yola çıktı. Hemingway adeta bir film setini andıran Paris sokaklarına hiç yabancılık çekmeden çok çabuk alıştı. Çift şehrin popüler bir dans salonunun yanındaki küçük bir daireye taşındı. Ama arkadaşı Hadley'in ona sağladığı vakıf fonundan da yararlayan Hemingway, salaş bir otelin en üst katında yani eşinden ayrı olarak bir oda kiraladı. Buradaki sabahlarını durmadan yazı yazarak geçirdi. Kendi kendine yapması gereken en önemli şeyin gerçek bir cümle yazmak olduğunu söyledi. Ancak Ernest Hemingway için yazar olmak sadece yazmak değil, görmek, tanımak ve yapmak demekti. Paris kafelerinde insanları gözlemleyerek saatler geçirdi. Tanımadığı insanlarla özgürce uzun uzun konuştu, sokakları dolaştı. Akşamlarını ise yazar arkadaşlarıyla içkili sohbet masalarında bütün biriktirdiği hikayeleri anlatarak geçiriyordu. Zamanla Hemingway, Ünlü oyun yazarı Gertrude Stein ile yakın arkadaş olacak. Gertrude ise ona yazı konusunda rehberlik edecek. Yazarın cümlelerindeki fikrin öze indirgenmesine ve stilinin e, bir derece mükemmelleştirmesine yardımcı olacaktı. Hemingway'in ünlü yazar James Joyce'la da sıkı bir dostluğu vardı. Öyle ki tarih onları daha sonraki dönemde edebi boksörler olarak anacaktı. Garip değil mi? Niye mi? Şöyle ki Hemingway ile Joyce sık sık birlikte gece gezmelerine çıkar, bolca vakit geçirirlerdi. Joyce bu buluşmaların hemen hepsinde bir kavga çıkarırdı. Aslında kavga meraklısı biri de sayılmazdı. Üstelik gözleri de iyi görmezdi ve vücudu da çelimsizdi. İşte tam bu noktada dostluklarının asıl beslendiği meseleye geliyoruz. Joyce her kavgaya tutuştuğunda sadece ''Haklı onu Hemingway!'' diye bağırıyor ve bir kenara çekiliyordu. Özellikle boksa merakıyla bilinen Ernest kuşkusuz ki bu kavgalardan çok zevk alıyordu. Kim bilir belki de bu kendi aralarında oynadıkları gizli bir oyundu. 1922 yılında yazılar yazdığı Toronto Daily News, Ernest'ı savaş muhabiri olarak İstanbul'a gönderdi. Belki çoğunuz bunu bilmiyorsunuz. Türkiye'de bir ay kalan yazar özellikle İzmir yangınından sonra yaşanan göçler hakkında oldukça fazla haber yaptı. 1923'te Hemingway eşiyle birlikte İspanya'ya bir gezi yaparak ömür boyunca sürecek bir aşkın fitilini ateşledi. İspanyol kültürü, insanları ve boğa güreşleri. Öyle ki 6 aylık hamile karısını boğa göreşlerini izlemeye götürdü. Karısının bu gösteri karşısında gözlerini kapatırken kendisi sahanın ortasındaki güç ve gerçekleşen olayın etkisiyle adeta büyüleniyordu. Hemingway bu gösteriden öyle etkilenmişti ki takip eden yıllarda defalarca bu gösteriyi izlemek için aynı stadı ziyaret edecek ve bu izlediği gösteriyle ilgili şu cümleyi yazacaktı. Boğa güreşi bütünüyle boğanın cesareti, düşünce biçiminin yalınlığı, ...ve deneyimsizliği ile kurulmuştur. Bu hareketli gezilerde yaşadıkları... ...Güneşte Doğar adlı romanı içinde zemin oluşturdu. Bu roman, savaş yorgunu bir askerin anılarını içeriyordu. Scott Fitzgerald ile olan yakın ilişkisi sayesinde... ...Hemingway'in bu ilk romanı birçok ünlü yazarın yayıncısı olan... ...Charles Schiebner'in dikkatini çekti. Ve 1926 yılında ilk romanı Güneşte Doğar yayınlandı. Bu ilk yayın Hemingway'in edebiyat alanında... ...o zamana kadarki hem ticari hem de kişisel anlamda... ...en önemli başarısıydı. Ayrıca o güne kadar yazın dünyasında benzeri görünmemiş... ...minimalist bir yazı stilinin tanınmasını sağladı. Ancak tabi bu stilinden herkes etkilenmedi. Kitabı okuyan annesi onu şu iğneleyici sözlerle sitem edecekti. Elbette kelime dağarcığımızda lanet olsun ve kaltak dışında kelimeler de var. beyin yıldızı parladıkça özel hayatı dağılmaya başladı. Çıraklıktan usta rolüne geçiş yaparken... ...edebi arkadaşlarıyla da sık sık ters düşüyordu. Öfkesi volkanik patlamalar gibiydi. Hızlıca gelir bazen yumruk yumruğa kavgalara yol açardı. Evde de işler gitgide kötüleşti. Ernest kendini karısının bir arkadaşı olan Pauline Pfeiffer'a kaptırmıştı. Her iki taraftan da derinden ihanete uğradığını hisseden Hadley, Ernest'e bir seçim yapması için 100 gün süre verdi. Ernest, Hadley'e göre entelektüel olarak daha gelişmiş olduğunu düşündüğü Pfeiffer'ı seçti ve karısıyla oğlunu terk ederek Paris'ten ayrıldı. Bundan sonra Florida'nın Key West adasına taşındı. Aynı yıl babasının intihar ettiği haberini alacak ve kız kardeşinin anılarında yazdığına göre ''Ben de muhtemelen babamın yolundan gideceğim.'' diyecekti. Ernest kendini yeniden keşfetmeye başladı ve o kalabalık entelektüellerden uzak bir dünya olan çalışkan, Balıkçılık yapan, denize aşık ve içki içmeyi seven kendi halinde bir arkadaş grubu edindi. Artık Paris günleri geride kalmıştı. Hemingway bu maço ve savaş yaşam tarzından çok keyif aldı. Gün boyunca Küba kıyılarında balık tuttu. Geceleri de yerel mekan olan Slappy Joe's Bar'da Küba Ram'ı içerek eğlendi. Güneşte doğar ve bir sonraki romanı olan Silahlara Vedadan Kazandığı Parayla kendi teknesi olan Pilar'ı yaptı. Bu tekneyle Atlantik'teki dünyanın en iyi derin balıkçısı olma yarışmasına katıldı ve bu yarışmada elbette ki büyük kupanın sahibi oldu. Yerliler kupayı Ernest'e kaptırdıkları için çok üzülmüştü. Onlara kupalarını geri alabileceklerini söyledi ama önce onunla bir boks ringinde 3 round dövüş yapmaları gerekiyordu. Öyle söylemişti ve elbette bu büyük iddiaya kimse dahil olmadı. Bu yeni hayatının bütün alışkanlıklarına rağmen Hemingway'in hala ilk aşkı yazı yazmaktı. Her gün sabah 5'te kalkar, öğleye kadar daktilosunda çalışırdı. Bu süre zarfında tüm odağını yazdığı sayfalara verecek, öğle yemeğinden sonra çok sevdiği diğer hayatına dönecekti. Yani içki içen, ciddi iddialara tutuşan, hikayeler anlatan, balık tutmayı seven Hemingway. Key West yıllarında Ernest ve Pauline'in iki çocuğu oldu. Pauline bu dönemde ne kadar disiplinli bir anne olduğunu kanıtladı. Örnyz'in bu dağınık yaşamından hoşlanmadığını artık açıkça belli ediyordu. Çocuk sahibi olmak Örnyz'da göre değildi. Hatta tam anlamıyla berbat bir baba olduğunu söyleyebiliriz. Bazen oğullarına yoğun ilgi gösterdiği dönemler olurdu, ama sonrasında onları aylarca görmezden gelirdi ve elbette eşi bu duruma hiçbir şekilde anlam veremezdi. 1931'de Örnyz'da beyaz ve fiziksel olarak genetiği bozuk, patilerinde ise altı parmak bulunan özel bir kedi hediye edildi. Örnyz bu kediye adeta aşık olmuştu. Ona. Snowball adını verecekti. Daha sonra kedi sevgisi kabaran yazar Key West'teki arazisinde özgürce dolaşacak 50'ye yakın bu şekilde özel bakıma muhtaç kedi sahiplendi. Yazdıklarında bu kediler öyle öne çıkar olmuştu ki genetiği bozuk bu özel kediler Hemingway'in kedileri olarak anılmaya başlandı. Bugün müziğe dönüştürülmüş olan Key West'teki evinde hala bu özel kedilerden görmek mümkün. Bu kedilerin cinsleri farklı olsa da hepsi altı parmaklı ve evet Çoğu Snowball'un torunları. 1933'te Hemingway bir ava çıktığı zaman içinde yepyeni bir macera heyecanını keşfetti. Afrika'da safari yapmak istiyordu. Bir safari turuna katılmak üzere eşi Pauline ile birlikte Afrika'ya gitti ve bu benzersiz toprakların doğal güzelliği onu adeta büyüledi. Yalnız burada korkunç bir dizanteri nöbeti geçirdi. İyileşmesi için de bir hastaneye götürüldü. Uçak? Görkemiyle büyüleyen Climangero dağlarının üzerinden uçarken bu gördüğü dağ yazarın en önemli öykülerinden birine ilham kaynağı olacaktı. Climangero'nun karları Key e döndüklerinde Hemingway zorlu ve düzensiz yaşam tarzına devam etti. 30'lu yılların başında Havana'da yaşayan Amerikalı bir kadınla ilişkiye girdi. Ernest hayal kırıklığına uğramış eşine rağmen Küba'da çokça zaman geçirecek ve evlilikleri gitgide çatırdamaya başlayacaktı. 1936'da yazar tekrar savaş muhabirliğine soyundu. Florida'da savaş muhabiri olarak görevli olan Marta Gellhorn ile ilişkisi başladı. Gellhorn, Hemingway ile aynı maceracı duygulara sahipti ve 1937'de İspanya İç Savaşı'na birlikte gitme kararı aldılar. Hemingway, Amerikan gazetesi Allianz'ın muhabiri olarak İspanya'ya gelmişti. Ancak kısa süre sonra The Spanish Earth adlı bir Hollanda film yapımına dahil oldu. Çünkü filmin senaristi istifa etmişti ve Hemingway için bu tam da kendisi için yaratılmış bir fırsattı. Birkaç ay sonra Amerika'ya döndü ve filmi Hollywood'da göstererek İspanya Cumhuriyetçileri için 20 bin dolar bağış topladı. İspanya'da geçirdiği bu dönem Hemingway'in en çok satan romanına temel oluşturdu. Evet, hepimiz bu romanı biliyoruz. Çanlar kimin için çalıyor? Bu dönem aynı zamanda Martha Gellhorn ile tutkulu aşklarını ateşledi. Key West'e döndükten kısa bir süre sonra Martha ile evlenebilmek için Pahlü'nden boşandı. 1939'da Martha ve Ernest Küba'ya taşındı. Havanın neteklerinde güzel bir villaya yerleştiler. Ernest burada gündüzleri yazı yazıp geceleri ise... Havana'nın hareketli hayatını keşfe çıktı, bazen eşiyle birlikte. Ayrıca Küba bir cennetti ve Hemingway burada büyük tutkusu olan derin deniz balıkçılığına devam etti. Eski Havana'dayız. Ee, geldik, rapperimiz bizi serbest bıraktı. Şimdi Atatürk heykeline gittik biraz önce. Ee, zaten o meydanda hemen girişinde. Şimdi de e, Hemingway'in sevdiği, Hangi bardı? Flordita. Flordita bar'a gidiyoruz biz. Sadece anlamı yerine gelsin. Camille'ye de selam çakalım diye. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> da muhuta, i̇çmek adetten gelmişken gelmiş. şöyle yapalım. Miguel kısa süre sonra Gregorio Fuentes adında yaşlı bir Kübalı balıkçıyla tanıştı. Bu yaşlı arkadaşı, Yaşlı Adam ve Deniz kitabını yazmasına ilham olacaktı. Küba kasırga sezonunda Hemingway, Idaho'daki Sun Valley'de yaşıyordu ve burada balıkçılık, avcılık ve kalabalık akşamlar gibi zevklerinden elbette ki vazgeçmiyordu. Bu süre zarfında sinema yıldızları onunla yakın arkadaş oldu. Errol Flynn, Ingrid Bergman da Sun Valley'deki evine düzenli olarak geliyordu. Havana'ya gittiğinde ise evine gelen misafirlerini beraberinde götürür, onları eğlendirir ve mutlaka favori mekanı olan La Floridita Bar'da favori içkisi olan Dacuri'den içerirdi. Havana'nın asıl yıldızıysa beyin kendisiydi. Yerliler her zaman onun aralarında olmasından memnundu. Gittiği mekandaki herkes yazarın içme yeteneğinden olduğu kadar süslü cümlelerle anlattığı bitmek bilmeyen hikayelerinden de çok etkilenirlerdi. Hemingway yazmaya devam ediyor ve hala bir gerçek cümle arayışından vazgeçmiyordu. Bu süre zarfında Çanlar Kimin İçin Çalıyor'u tamamladı ve 1941'de Pulitzer ödüllerine aday gösterildi. Ancak jüriden bir kişinin şiddetli karşı çıkışı nedeniyle ödül ona verilmedi. Yine de bu durum eserin ne kadar başarılı olduğunu gerçeğini elbette değiştirmiyordu. O, çoğuna göre edebi bir dehaydı. İkinci Dünya Savaşı alevlendiğinde Havana'nın çok uzaklarında da oldukça ciddi gerilimler yarattı. Marta Gennon, kariyerini ailesinin önüne koydu ve bir savaş muhabiri olarak Avrupa'ya doğru yola çıktı. Papa Hemingway bu duruma çok efkeliydi. Etrafındaki herkese onu takip edip bulun, kaçını iyice tekmeleyin ve ona ya eve gelmesi gerektiğini ya da askeri okula gitmesini söyleyin diyordu. Bu arada Martha, müttefikleri desteklemek için siyasi olarak gitgide daha aktif olarak hareketin içinde yer aldı. Hemingway'i ve onun nüfusunu destek toplamak için kullandı. Ernest'ın geri dönmesi için yalvarışını görmezden gelen Martha, Sonunda onu da yanına gelmeye ikna edecekti. Ve işte Ernest yeniden savaş muhabiriydi. 25 Ağustos 1944'te Almanlar teslim oldu. Ernest de Amerikan güçleriyle birlikte Batıdan Paris'e giriş yaptı. Savaşta aktif olarak görev yapmıştı. Ancak Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı bir pozisyonda buradaydı. Ordu çok geçmeden onları araştırmaya başladı. Hemingway'in savaşmayan bir muhabir olarak statüsünü ihlal ettiğini keşfettiler. Sonuç olarak, bir dizi yüksek rütbeli subayla birlikte askeri mahkemede yargılandı. Hemingway tüm suçlamalardan aklandı ve ilerleyen yıllarda bir savaş muhabiri olarak gösterdiği cesaret için bronz bir yıldızla ödüllendirildi. Savaşın sonunda Martha, kocasının şövenist eğilimlerinden bıkmış bir kadın olarak buna dayanamayarak evi terk etti. Martha kalan hayatında hiçbir zaman Hemingway'in üçüncü eşi olarak anılmaktan hoşlanmadığını dile getirerek röportajlarında da ondan bahsedilmemesini özellikle isteyecekti. Hemingway'in bu dönemde zaten aklında yer eden bir başka kadın vardı. Savaş muhabiri Mary Welsh. Mary, diğer sevdiği kadınların aksine hayatının sonuna kadar onun yanında olacaktı. 1946 yılının Mart ayında onunla evlendi. 1940'lı yılların sonlarında Hemingway'in aşırı içki içmesi fiziksel bedeni üzerinde olmasa da ruhsal sağlığında ciddi etkiler yaratmaya başladı. Hemingway hayatı artık bir başka algılıyor ve öyle de yaşıyordu. İlk kez yazılarının kalitesi düşmeye başladı ve bu da onun için oldukça sinir bozucuydu. Sonunda 20'li yaşlarındayken gittiği bir İtalya gezisinde yaşadığı tutkulu bir ilişkiden ilham alanı eseri Irmaktan Öteye Ağaçların İçine kitabını yayınladı. Bu eseri diğer eserlerin aksine eleştirmenlerden bolca olumsuz görüş almış, hatta bazılarına göre yazdığı en kötü kitap olarak nitelendirilmişti. Bazı yazarlar yaşlı Hemingway'in artık eski yeteneğine sahip olmadığı yönünde fikir belirtiyordu. Bütün bu eleştiriler Hemingway için adeta boğanın karşısında Matador'un salladığı kırmızı bir bayrak gibiydi. Bütün arısını içinde topladı ve daktilosunun başına oturdu. Yeni romanını sadece 8 haftada tamamlayacaktı. Eseri ise kariyerin en belirleyici romanı Yaşlı Adam ve Deniz'di. Yaşlı şampiyon bir intikam duygusunun güdüsüyle Ünvanını artık geri kazanmış ve tüm eleştirmenleri susturmuştu. 1953'te bu romanla Pulitzer Edebiyat Ödülünü aldı. 1954'te ise Nobel Ödülünün sahibi olacaktı. Hemingway geri kazandığı ünvanı ve bitmek bilmeyen keşfetme tutkusuyla gezmeye devam etti. Afrika'dayken içinde bulunduğu uçağın düşeceğini anlayınca başını uçağın kapısını kırmak için kullanacak bu sayede uçaktaki herkesin hayatını kurtaracak ancak kalan ömrü boyunca tedavi edilemeyecek kalıcı kafa hasarları alacaktı. 1950'nin ikinci yarısında Ernest alkol tüketimini arttırdı ve özellikle bu durumun da etkisiyle ruhsal ve fiziksel sağlığı daha da kötüye gitmeye başladı. 1928 yılında Paris'te Ritz Oteli'ne bıraktığı iki sandık dolusu anılarına yazdığı notları vardı. Onları buldu ve durmadan onları düzenlemeye başladı. Zaten bolulan sağlığın etkisi mi yoksa anıların içinde kaybolmaktan dolayı mı işte şimdi gerçek bir depresyonun eşiğindeydi ve uzaktan kendisini seyrediyordu. Yakın çevresine göre bu depresyondan çok daha fazlasıydı çünkü fazlaca paranoyaklaşmıştı. Ernest takip edildiğini, evinin sürekli federaller tarafından izlendiğini, hatta devamlı dinlendiğini söylüyordu. Trafiğe çıktığında mutlaka onu bir araç takip ediyor, izlendiğinden emin olduğundan dolayı gittiği barlardan dahi erkenden ayrılıyordu. Hatta bir keresinde geç saatte bir bankanın önünden geçerken mesaiye kalan iki memuru görüp onların hükümet ajanı olduğunu ve onun dosyasını incelemek için o saatte orada gizlice çalıştıklarını iddia etmişti. Küba devrimi gerçekleşmiş, Hemingway 1960 Temmuz'unda Havana'dan Idaho'daki yazları kaldığı evine temelli yaşamak için taşınmıştı. Buradayken durumu gittikçe kötüleşti. Oysa Ernest hayatı boyunca sıtma, şarbon, zatüre, omurga kırığı, böbrek rahatsızlığı, dalak yırtılması gibi Birçok hastalığın üstesinden gelmişti. İki kez uçak kazası atlatmış, savaşta onlarca travmatik sahneye şahit olmuştu. Ama bu kez üstesinden gelemiyor, aklıyla verdiği savaşta kendisinin önüne bir türlü geçemiyordu. Öyle ki karısı bir gün onu mutfakta elinde tüfekle bulmuştu. Bu gördüğü manzaradan korkan eşinin de ısrarıyla Mayo Klinik'te psikiyatri servisine kabul edildi. Ve depresyonu tedavi etmek için o yıllarda çok meşhur olan tedavi yöntemi elektroşok verildi. Bu yöntem usta yazarın en büyük yazma aracını, hafızasını çaldı. O olmadan ise hiçbir şeyi yoktu. Zaten tedavi de işe yaramamıştı. FBI ajanları her yerdeydi ve telefonların dinlendiğinden hala emindi. Taburcu edildikten iki gün sonra 2 Temmuz 1961'de en sevdiği tüfeğiyle en sevdiği evinde intihar etti. Şimdi sizlere yorumunuzu çok merak ettiğim bir sorum var. Sizce de Hemingway gerçek bir edebiyat dahisi miydi yoksa kafayı tamamen kendiyle bozmuş, sadece hayal gücüyle beslenen sıradan bir adam mı? Cevabınızı yorumlarda bekliyor olacağım. Görüşmek üzere. <gülüyor>